Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain. Epeyce uzun bir aradan sonra tekrar Rabbimizin güzel isimlerini okumaya, anlamaya, beraber müzakere etmeye dönmüş bulunuyoruz bu açıdan bilhassa hamd ediyorum ve bu kadar uzun aralar verdirmeden Rabbimizin bizi kendi isimleriyle meşgul etmek için onlar üzerinde teemmül etmek, tefekkür etmek, efendim iç dünyamıza zerrelerimize kadar onu sin onları sindirmek için bize daha geniş fırsatlar vermesini diliyorum Rabbimden ve nefsimize ve şeytana karşı da bize yardım edip efendim hayatımızı çok daha kendi adıma söylüyorum e, efendim düzenli intizamlı disiplinli bir şekilde hedefe yönelik bir şekilde hiç şaşmadan e, efendim geçirebilmeyi nasip etsin diyelim şimdi Melik ismindeyiz kontrol ettim e, Melik isminin giriş bölümündeyiz e, epeyce bir şeyler anlatmışız e, bu yalnız son kısımda biraz üzerinde durmak istediğim bir detay var e, ona değineceğim giriş kısm son paragrafında ondan sonra da bu isim bize tecelli ederse ahlakımız nasıl olur üzerinde okumaya ve müzakere etmeye devam edeceğiz Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar kişinin kendine hakimiyetini de ifade ediyor ee, bu sahip olma ifadesi malik olma ifadesi ee, normal şartlarda günlük dilde biz e, işte sahip olma dediğimizde malik olma dediğimizde hep dışımızdaki bir şeye sahip olmaktan bahsederiz işte eee Herkesin kendine göre değişir. Yani dış dünyada bunlar insanlar olabilir, statüler olabilir, mal mülk olabilir, e, efendim hatta bedenimiz olabilir. Daha çok böyle zahiri e, hususlar için, kendi dışımızdaki e, maddi e, nesneler için kullanıyoruz bu ifadeyi. Halbuki ahlaki açıdan ve tasavvufi açıdan tabii ki de, e, hatta felsefi açıdan asıl malikiyet kişinin kendisine malikiyetidir kendi iç dünyasına hakimiyetidir, duygularına, düşüncelerine, e, efendim algılama biçimlerine, o algılardan, o duygu ve düşüncelerden e, hareket e, bularak yani onlardan motive olarak efendim e, ortaya çıkan güdülerine, e, eğilimlerine hakim olması, iradesini her daim ayakta tutması, bilinçli bir şekilde seçerek yaşaması kişinin kendisine hakimiyetiyle ilgili. Bunun üzerinde duracağız birazdan ama şimdi şu son paragrafı bir de bu açıdan birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Şöyle demişiz, Cenab-ı Hakk'ın tasarruf yetkisinin görünen alemle ilişkisini melikil mülk oluşu ifade eder. Yani mülkün hakimi kralı sahibi diyelim melik ifadesi ifade eder. Yani bu melik ifadesi görünen aleme hakimiyeti ifade eder. Ken görünmeyen alemlere hakimiyetini de malikül melekut oluşu melekut Gayb alemi demek gayb aleminin maliki oluşu ifade eder. Ee, en başta da söylemiştik zaten Melik ismi Melik ve Malik iki şekilde de kullanılıyor. Ee, Rabbimizin görünen ve görünmeyen alemlerin yegane mutlak hakimi sahibi olduğunu ifade ediyordu. Bizim bu alemlerdeki e, yani çok kıyaslanamayacak kadar küçük hakimiyetlerimiz olsa olsa vekaletendir asla. Ve kata bizim inancımıza göre asaleten değildir demiştik. <gülüyor> bu nedenle yani böyle olduğu için Allah'ın yönetme ve emretme yetkisini hem zahirine hem batınına hakim kılan kişiye mümin yani e, mülkün gerçek sahibi Allah'sa bu mülk görünen ve görünmeyen alemleri de kuşatıyorsa o halde mülkün gerçek sahibi olan Yüce Allah bu mülkte bir bize verdiği bir vekalet var bu vekaleti hangi şartlarla kullanacağımızın kurallarını koyma yetkisini de haizdir. bunu söylemek istiyorum bugünlerde çokça tartışılan işte şeriat vesaire tartışmalarına bir bir de bu pencereden bakabilirsiniz arkadaşlar kural koyma yetkisi Allah'a aittir. Yani şöyle diyelim, insanlar da kural koyar, insanlar da işlerin nasıl yürütüleceğine dair faraza işte bir sitenin e, yönetim kuralları vardır, trafik kuralları var efendim değil mi? Yani bir e, doktora gidiyorsunuz, size yeme içmenizle ilgili kuralları söylüyor, insanlar da e, aklın gereği gerektirdiği hükümler üretebilirler bir şartla arkadaşlar Allah'ın koyduğu kurallarla çatışmamak şartıyla Allah'ın koyduğu kurallara ters düşmemek kaydıyla dolayısıyla mülkün gerçek sahibi Allah'tır ve bu mülk de bize vekalet vermiştir her birimizde değişen oranlarda bu vekaleti hangi şartlarla yürüteceğimizin kurallarını da koyma yetkisini sahiptir. Yetki O yetkiyi de haizdir. İşte bunu kendinde e, var eden, bu yetkiyi kabul eden, buna hem iç dünyasıyla hem dış dünyasıyla. Dış dünyamız derken neyi kastediyoruz? Allah'ın yasakladığı şeyleri yemeyen, giymeyen, Allah'ın haram kıldığı yerlere gitmeyen, bu sözleri konuşmayan yani zahirimiz. Bir de iç dünyamız var arkadaşlar ve ilginçtir. İç dünyamıza dair de Kuralları var bizim dinimizin mesela işte te tecessüs haramdır başkalarının özel hayatını merak etmek değil mi merak etmek tamamen iç dünyamızda kurcalamak daha doğrusu iç dünyamızda olup biten bir şeydir ve bu haram kılınmıştır efendim suizan haram kılınmıştır yani ortada bir delil yokken bir kanıt yokken bir emare yokken insanlar hakkında kötü düşünmemiz kötü şeyle kötü kanaatler belirtmemiz daha doğrusu zan belirtme demeyelim yani kötü fikirlere sahip olmamız haram kılınmıştır işte şirk küfür bunlar insanın ifade etmediği sürece iç dünyasında olup biten şeyler bunlar yasaklanmıştır dolayısıyla Cenab-ı işte riya dediğimiz mesela kalbin halleri Gazali'den okuyun yani kalbin amelleri ne dair ne kadar detaylı orada bilgiler var mesela riya da bir iç dünyamızda olan olup biten bir şeydir yani e, herhangi bir davranışla veya bir e, herhangi bir gerekçeyle insanlara üstünlük taslamak insanları hor görmek haram kılınmıştır küçümsemek haram kılınmıştır e, vesaire yani demek istediğim e, mülkün sahibi olan Allah bu mülkün hem zahirine hem batınına ait kurallar koymuştur. İşte bu kuralları canı gönülden benimseyen, iç ve dış dünyasına hakim kılan, bu kuralları en üst değer olarak kabul eden. Bakın buranın altını çiziyorum. İlla onlara göre yaşayamayabiliriz. İlla o kuralları uygulayamayabiliriz. Bugün yani uygulayamamaktan doğan, yani dinin bazı emirlerine uyamamaktan doğan o çelişkiden rahatsız olduğu için de uzaklaşıyor bazı samimi kardeşlerimiz. Efendim yani samimi derken kendisiyle çelişmek istemeyen kardeşlerimiz. Oysa bir mümin günahkar olabilir, hata edebilir arkadaşlar. Mühim olan en üst değer olarak Allah'ın doğru dediklerinin onun zihninde en üst değer olarak varlığını muhafaza etmesidir. İşte bunu başaran kişiye mümin diyoruz. Sadece zahirine hakim kılıp Allah'ın kurallarını tekrar edelim bu kurallar neydi onun mülkü olan bu evrende bizim vekaleten varoluşumuzu ne hangi esaslara göre yöneteceğimizi belirten kurallardı bunlar yani şöyle diyelim ev sahibiniz var içinde dayalı döşeli eşyalarla siz bir ev kiralamışsınız diyor ki size işte şu eşyayı şurada kullanmayın ne bileyim işte şurada ateş yakmayın içeride kızartma yapmayın vesaire bir şeyler söylüyor o şartlara göre siz kiralıyorsunuz ve dolayısıyla o şartlara uymak zorundasınız. Biz de Cenab-ı Hakk'ın mülkünde vekaleten yaşıyoruz. geçici Bu geçici varlığımızı vekaleten sürdürüyoruz. Dolayısıyla o kurallara uymak zorundayız. Bunu iç ve dış dünyasında kabul eden, benimseyen, samimi bir şekilde bu kuralları en üst değer olarak benimseyene mümin dedik. Sadece zahirine hakim kılıp iç dünyasında bu kurallarla çarpışan Hatta onları reddeden ama işte bir menfaat gereği konjonktür gereği dış dünyasında Allah'a Allah'ın malikiyetini melikiyetini kabul etmiş gibi görünen kişilere münafık diyoruz. İç dünyasında bu yetki diyoruz değil yani Kur'an böyle söylüyor onu da belirtelim. İç dünyasında bu yetkiyi kabul ettiği halde dış dünyadaki gerçekliğe bunu yansıtamayana <gülüyor> Yani e, çoğumuz şimdi buraya gireceğiz. Allah'a sığınıyoruz gene de tabii bu halde olmaktan. Biz hepimiz e, halis müminler olmak istiyoruz Rabbimizin katında. Ama zaman zaman bu dereceye düştüğümüz de oluyor. Tekrar edelim neydi? O, nedir o? E, i̇ç dünyasında Allah'ın bu yetkisini, bu hükümranlığını, bu melikiyetini, bu malikiyetini kendisinin bütün her şeyiyle, ruhuyla, bedeniyle kendisinin sahibi olduğunu kabul ettiği halde, bu yetkiyi kabul ettiği halde, Amellerinde, davranışlarında yani dış dünyadaki gerçekliğe bunu yansıtamayana da fasık denmiştir Kur'an terminolojisinde arkadaşlar. Yani e, günahkar. <gülüyor> yalnız fasık e, kötü bir sıfat arkadaşlar bir insanın bu sıfatla nitelenmesi için kimseyi nitelemeyin e, bütün bunları biz kendimiz için öğreniyoruz her vesileyle bunu vurgulamak istiyorum e, kimseyi nitelemeyin ama e, bilin ki fasık ısrarla ve aleni bir şekilde bunu yapana denir. münafık da öyle hakeza mümin de öyle yani bir niteliğin sizin karakterinizi sizin yeryüzündeki varoluşunuzu belirleyen sizi tanımlayan bir nitelik olabilmesi için e, süreklilik göstermesi şarttır. Yani her durumda o niteliğin sizden tezahür etmesi gerekir. Dolayısıyla bir günah işledim diye kendinize hemen fasık demeyin. Hatta Ali İmran suresinde takva sahipleri anlatılırken e, onlar bir hata işlediklerinde hemen tevbe ederler diyor. Bakın dikkat edin takva sahibi olmak için e, günah işlemezler onlar demiyor. Rabbimiz e, yalnız günahta ısrar etmezler e, fıskın fasıklığın iki önemli e, ayırt edici niteliği vardır arkadaşlar bir e, günahlarda ısrar etmek iki bunları işlemekten dolayı çekinmemek. Ee, üzülmemek, e, utanmamak, yani hayasızca bunları işlemek. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi iman insan e, insanların imanlarını belirleyen, itikadi durumlarını belirleyen bu üç nitelikte aslında Rabbimizin melik ismine bizim nasıl baktığımız ve onu kendi hayatımızda nasıl var ettiğimizle yani bizde nasıl tecelli ettiğiyle yakından ilişkili e, insanın Allah'ın bu çift yönlü malikiyetini Kavrayabilmesi için çift yönü yani hem iç dünyamıza hem dış dünyamıza hem görünen aleme hem görünmeyen aleme malik olduğunu kavrayabilmesi için insana hem baş gözü hem kalp gözü verilmiştir. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de de dikkat edin başlardaki gözler kör olmaz ama kalplerdeki gözler kör olur bazen diyor. O bakımdan o selim fıtrat kalbi selim dediğimiz... Ee, nefsin e, oyunlarıyla kirlenmemiş olabildiğince... E... Fıtratını yani o ilk yaratılıştaki temiz halini korumuş olan kalp arkadaşlar işte iki yüzlükten rahatsız olur, münafıklıktan rahatsız olur, e, yanlışı ısrarla yapmaktan, bir türlü kendine hakim olamamaktan, e, bazı e, günahlardan onların günah olduğunu bildiği halde kurtulamamaktan rahatsız olur. Yani kalp bu açıdan bize rehberlik eder ta ki arkadaşlar onun sesini hiç dinlemeyip ee, tamamen e, susturana kadar biz. Allah'a sığınıyoruz bu halden de. Şimdi geldik Malik ismi tecelli ederse bizim ahlakımız nasıl olur bölümüne. Kuşeyri diyor ki Allah'ın yegane Malik olduğu bilincine ulaşan kimsenin herhangi bir mahluka boyun eğmesi mümkün değildir. Eee bu arkadaşlar beylik bir laf gibi yani herhangi bir e, akaid kitabını, vazu nasihat kitabını, e, işte Esma-i Hüsna'dan bahseden bir metni açsanız e, her yerde bu bilgiye rastlarsınız. Yani Allah'ın gerçek malik olduğunu, yegane malik olduğunu bilen kimse e, başka bir mahluka boyun eğmez. Peki bunu gerçek hayatta başarabilmek ee, Tabi hepimiz kendi hayatımıza bakalım asla ve kata başkalarını e, düşünerek e, okumayalım dinlemeyelim bu bilgileri arkadaşlar e, baktığımızda gerçeğe baktığımızda yani böyle oluyor mu tam tersine yoksa biz birçok kişiye birçok makama hatta kendi iç dünyamızdaki bir takım eğilimlere e, ister istemez Veyahut da efendinin farkına bile varmadan boyun mu eğiyoruz? Hepimiz işte bunun müzakeresini yapmamız gerekiyor. Demek ki bugün farkındalık denilen, eskiden bizim bilinç dediğimiz o uyanıklık, o zihnin apaçık olması, teyakkuzda olması hali arkadaşlar nedir? Her şeyin sahibi Allah'tır. O istediğine verir, istediğinden alır. Ali İmran suresinde 26 ve 27. ayetlere tekrar bakın bu açıdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları her namazdan sonra okumamızı tavsiye ediyor. Ee, Elmalı tefsirinde de detaylarına bakmanızı tavsiye ederim. O iki ayetin e, kadri kıymetini anlatan e, çok etkileyici rivayetler aktarıyor Elmalı merhum. Efendim e, mülkün sahibi Allah'tır. Dilediğine verir, dilediğinden alır, e, dilediğini aziz eder, dilediğini zelil eder, diğer ismasıyla da e, bağlantılı olarak her şey onun elindedir. Bu şu demek değil arkadaşlar, e, madem öyle biz yan gelip yatalım, çaba sarf etmeyelim demek değil, tam tersine e, bize bu... Of, e, Varlık alemi içerisinde Cenab-ı Hak kurallarını koymuştur. Sünnetullah dediğimiz kuralları bir amaca ulaşmanın belli yolları vardır. Ama bilelim ki biz o yolların hepsine de riayet etsek Allah ol demedikçe o olmaz. O takdirde biz ne yapacağız? Malikül mülke inanıyorsak, Allah'ın melik ve malik isimlerine inanıyorsak arkadaşlar. Bu şurası çok önemli. Onun dışındaki varlıklara ona rağmen boyuna eğmeyeceğiz. Onunla çatışan isteklerinde boyuna eğmeyeceğiz. Ne demek istiyorum burada? Ee, mesela e, işte günlük basit bir örnek verelim. E, diyelim ki e, bir sınavı mutlaka geçmek istiyoruz. Ee, çalışıyoruz ama işte kapasitemizin de bir sınırı var. Diğer adaylar bizden çok daha donanımlı, çok daha yetenekli ee, ve kendimize çok güvenmiyoruz o konuda. İşte denemişiz olmamış işte falan bu son şansımız Faraz'a iyice dramatikleştireyim. Efendim bu son şansımız ne yapıyoruz mesela orada işte gayrimeşru bir yola başvuruyorsak torpil gibi kopya gibi usul bir de başka bir takım usulsüzlükler gibi e, yollara başvuruyorsak arkadaşlar Cenab-ı Hak'ın e, mülkünde onun kurallarının dışına çıktığımız için artık o yoldan bize hayır gelmeyecektir ve artık biz e, yukarıda tanımlanan ifadeye göre en basitinden arkadaşlar fasık olmuş oluyoruz. Onun için bir e, e, Tekrar edelim kuş erin ifadesini Allah'ın yegane Malik olduğu bilincine ulaşan kişi yani bütün bu makamların, mevkilerin, malların, mülklerin, kalplerin, insanların bu hayatın her şeyin sahibi Allah'tır. O zaman ve bu mülkünde bana geçici bir e, yer tanımıştır, geçici bir e, yetki vermiştir. Bu yetkiyi ben onun hoşlanmayacağı şekilde asla ve kata kullanmayacağım dediğimizde arkadaşlar, bu işte geçmişten beri e, antik Romalı filozofların, özellikle Stoacıların Epikürüs'ün falan e, üzerine basa basa söyledikleri, bugün de tekrar böyle köpürtülmeye çalışılan en büyük özgürlüğe, en üst düzeydeki özgürlüğe e, kişinin kendi özgürlüğü, e, Heva ve hevesinin baskısından da özgür olma düzeyine kişi ulaşmış demektir. Bu gerçek bir saygınlıktır arkadaşlar. Evet istiyorum, şu makama gelmek istiyorum, şu sınavı geçmek istiyorum. Fakat e, onu geçmek benim değerlerimle, inançlarımla, Allah'ın bana koyduğu sınırlarla çatışıyorsa hiç önemli değil. Elimin tersiyle ben onu iterim. Bana sunulan gayrimeşru tekliflerin, yolların hiçbirisine başvurmam. Çünkü ben, bakın bunun altını çiziyorum, o isteğimin, o hevesimin kölesi değilim. İsteklerimden özgürleşmeyi getirir Allah'ın malik olduğuna canı gönülden ve bütün e, içeriğiyle inanmak arkadaşlar. İnsanların gücü elde etmek için onuru ve ahlaki ilkeleri terk edip para için her şeyi yapmaya hazır olmaları. Bunları artık o kadar çok görüyorsunuz ki görüyoruz ki örnek vermekten de içtinap ediyorum. Örneğin konuştukça bir te, adeta normalleştiği için çok örnek vermek istemiyorum. Para için her şeyi yapmaya hazır olmaları bu imkanlara sahip olan muktedir insanların kendilerinde sonsuz bir güç vehmetmelerine neden olmaktadır. Yani güzelliği örnek vereyim. Hadi gene bakın örnek vermeyeyim dedim ama e, birkaç saniye sonra Cenab-ı Hak e, dışına çıkarttı bu sözü. E, bu sözün dışına çıkarttı beni. E, efendim e, diyelim ki güzelliği çok önemsiyorsunuz ve onun için yapmayacağınız şey yok. İşte ameliyatlar, bir takım e, meşru, gayrimeşru yollar, saplantı haline getirmeler, servetler harcıyorsunuz falan. Sizin idealize ettiğiniz güzelliğe sahip olan kişiye, e, kişide bütün çevresindeki yüzlerce insanın e, onun gibi olmak için çırpınmaları onda nasıl bir duyguya sebep oluyor arkadaşlar? İşte para böyle, güzellik böyle, makam böyle, zeka böyle, yüceltilen bir takım değerler var işte günüm, e, günümüzde demeyelim çağlar boyunca insanoğlunun yüceltiği onların Hepsine sahip olanların kendilerinde olağanüstü bir güç, sonsuz bir güç vehmetmelerine sebep olmakta. Bu nedenle herhangi bir gücü elinde tutan kişilerin bu güçle her kapıyı açabileceklerini sanmaları biraz da çevrelerindeki insanların bütün ilişkilerini güce göre düzenlemelerinden kaynaklanıyor. Yani demek istiyor ki bu gücü onlara biz veriyoruz. Çünkü o gücü biz abarttıkça o gücü elinde tutan kişi de kendisini abartmaya başlıyor <gülüyor> kaçınılmaz olarak. Yani bizler malikül mülk yani mülkün sahibi olan yüce Allah'ı dikkate alarak değil de dünyevi güçlere itibar ettikçe onların üzerimizdeki zorbalıklarını besleyerek geliştirmiş oluyoruz. Bu psikolojide bir takım e, terapi yöntemlerinde son derece e, işlenen bir konu yani bir zorba. Arkadaşlar bize zorbalık yapma gücünü nereden alıyor? Bizim onu o yetki ve güçte görmemizden alıyor. Bir ölçüde yani. Başka tabii onun kendinden kaynaklanan e, sebepleri de var ama e, son kertede yani biz e, bir işte çok kullanılıyor bu kelimeler ben de rahatsız olmaya başladım. Bir narsiste mesela e, kendisini narsist gibi hissettiren ve bunda haklı olduğunu düşündürten bu davranışlarda bu kişi karak kişilik özelliğinde haklı olduğunu düşündürten biraz da çevresindeki insanların e, ondaki bu düşünceyi besleyen davranışları oluyor. Hazreti Ali'nin meşhur sözünü unutmayalım <gülüyor> zulümde iki kişi ortaktır diyor biri zalim biri mazlum. Bununla birlikte sadece dış dünyadaki güçlere boyun eğmemek bizi erdemli yapmaya yetmez. Yani tamam işte zorbalara eyvallah demedik, bize meşhur baskılar yapanlara eyvallah demedik, efendim bir takım güçleri bize ulaşılmaz hedefler olarak dayatanlara eyvallah demedik. Yani bütün bu dünyadaki her türlü manipülasyondan kendimizi azade kıldık. Bu yeter mi? Yetmez. Kişi zahiri özgürlüğünü kazanırken nefsine ve bedenine hakim olmayı gözden kaçırmamalı. Hatta bana sorarsanız burada bir yani vurgu yetersiz olmuş. E, tam tersine arkadaşlar eğer kendi iç dünyamıza nefsimize ve bedenimize hakim olmayı başaramamışsak onun esiri olmuşsak dış dünyanın hayli, haydi haydi esiri oluyoruz yani. Bilmem burayı anlatabildim mi ee, yani bizim kendimizi başkalarının bendesi halinde görmemizin e, bizdeki kaynağı kendi nefsani arzularımızın bendesi haline gelmiş olmamız kulu haline gelmiş olmamız iç dünyasının sultanı olma yolunu kişi bulması lazım. Bu da arkadaşlar acizane kanaatim iradenin güçlendirilmesiyle mümkün oluyor. Şu anda <gülüyor> yani açın YouTube'u vesaire her tarafta irademizi nasıl güçlendiririz? Nasıl disiplinli bir insan olabiliriz? Disiplin olmadan mutlu olunur mu? Efendim sürekli böyle her canının istediğini yaparak hayatta iyi bir yere gelinir mi? E, bununla ilgili çeşitli efendim e, en üst düzeyden yani psikiyat Profesör akademisyen hocalarımızdan tutun da en alt düzeydeki bu bir kıyaslama için söylemiyorum yani bilimsel anlamda aşağıya doğru bütün konuşma biçimlerinde bütün sunum ve söylem biçimlerinde bunu görmeniz mümkün bu fikri. Allah Teala bize kendi mülkünden bir süreliğine bir nasip verdiğinde bundan dolayı kendimizi bir şey sanıp mağrur olacağımıza o mülk vesilesiyle Allah Teala katında kalıcı olan mevkileri kazanmaya çalışmalıyız. Çünkü zaten o mülk onun için verildi bize. Ee, yani hatta şöyle derim ben zaman zaman muhtemelen e, çok kere tekrarladığım için duymuş olabilirsiniz. Ee, Kur'an'da mesela namazın ne kadar çok anlatıldığına, ne kadar çok vurgulandığına, ne kadar farklı farklı konuların içerisinde dönüp dönüp konunun namaza geldiğine, bu namazın her konuyla ilişkisine şahit olduğumuz zaman bende şöyle bir izlenim oluşuyor. Sanki biz bu dünyaya aslında namaz kılmak için geldik, Yeme, içme, barınma, üreme, çoğalma, işte yeryüzünde varlığımızın devam etmesi. Bütün bunlar namaz yeryüzünde kılınmaya devam etsin diye. allah Teala bize mal verdi arkadaşlar. Niçin verdi? Ee, i̇şte bize akıl, zeka verdi, fiziksel bir takım güçler verdi. Bunları niçin verdi? Bizden ne istiyor? Ve bizde e, bunları kalıcı hale getirecek olan yani bu güçlerin... E, bu güçler vasıtasıyla elde ettiğimiz neticelerin bizim iki cihanımızda işimize yaraması için onları nasıl kullanmamız gerekiyor? İşte buraya odaklanmamız gerekir diyor. Allah Teala bize tekrar ediyorum cümleyi bize kendi mülkünden bir süreliğine bir nasip verdiğinde bundan dolayı kendimizi bir şey sanıp mağrur olacağımıza o mülk vesilesiyle Allah Teala katında kalıcı olan mevkilere, rıza mertebesine, Allah'a yakınlar yakın olanlardan olabilmeyi yani ve sabiqun nesabiqun ifadesine Takva mertebesine, muhsin mertebesine yani Allah katında biz arkadaşlar bir mertebe kazanacaksak Allah'ın bize verdiği hem de çok kısa bir süreliğine verdiği ve geçici olarak verdiği, emaneten verdiği bu mülkleri, maddi manevi imkanları, kapasiteleri hızlı bir şekilde o makamları elde etmek için kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün. Ee, teslim tarihi belli olmayan bir projedesiniz arkadaşlar. Bütün istikbaliniz o projeye bağlı, o projede göstereceğiniz performansa bağlı ve size sınırlı sayıda kaynak verilmiş. Nasıl hareket ederdiniz? İşte günde üç tane film izler miydiniz? Ee, ne bileyim böyle seyahatlere çıkar mıydınız o kaynakları böyle elinizdeki maddi manevi kaynakları vakit olabilir işte zeka olabilir para olabilir nasıl kullanırdınız bir hayal edin işte dünya ile ahiretin mukayesesi ve bunun mülkle ilişkisi aynen ona benziyor İnsanın İnsan, affedersiniz, mülkün sahibine karşı olan ibadet ve kulluk görevlerini unutup sadece çevresine yaptığı iyiliklerle de kendini bir şey sanmamalıdır. Bir de böyle bir durum var arkadaşlar. Aslında bu hiç yoktan iyi. Yani tamamen zalim, bencil bir insan olmaktan iyi tabii elbette. Ama bugün iyilik denince, yani çok iyi bir insan dediğimiz kişileri gözünüzün önüne getirin. Bu insanların Rabbine karşı görevlerini ihmal etmiş olmalarını onların iyiliklerine engel görmemeye başladık adeta. Yani işte nazik, yardımsever, adil, dürüst, çalışkan ise o insan iyi bir insandır diyoruz. Ama işte Allah'ı inkar ediyor, Allah'a saygısızlık ediyor veya hiç yokmuş gibi yaşıyor. Allah'a karşı sorumluluk hissetmiyor, hesap vereceğini düşünmüyor. Yani itikadi ve ibadetle ilgili hususlar Neredeyse hiç yok ama sadece insanlar arası ilişkilerde bir ahlaki düzey tutturmuş. Bunlar efendim bu mülkün sahibine karşı görevlerini yerine getirmişler midir? Unutmayalım ki hayvanların büyük kısmı da insanlara fayda sağlar ama bu onların cennete girmelerine yetmez. Ee, bu mesele ahlakta önemli bir meseledir arkadaşlar önemli bir tartışmadır günümüzde de önemi giderek artıyor çünkü bu sekülerleşmenin rasyonelleşmenin e, sonucu olarak giderek bizim e, insanımız da yani inanan ben müslümanım diyen Kur'an'a peygambere vesaire iman ettiğini söyleyen ahirete elbette iman ettiğini söyleyen insanlarımız da e, iyilik konusundaki e, bu karışıklığa onlar da maruz kalıyorlar, kalıyoruz hepimiz benim bile ağzımdan çıktığı oluyor ya imanı yok ama Allah iman nasip etsin çok iyi bir insan falan dediğimiz oluyor benim zihnimi bu konuda aydınlatan Bakara suresi 177. ayet-i kerime olmuştur, hepinize de tavsiye ederim inşallah yakında yayınlanır, sadece o ayetin tefsiri diyebileceğimiz bir çalışma yapmaya çalıştım kendimce iyiliğin inancı da içerdiğini çünkü Allah'ın da bütün varlık aleminin başrolünde rolü, baş bulunduğunu <gülüyor> Allah ile ilişkisinde iyi olmayanın onun kullarıyla ilişkisinde sadece iyi olarak kalıcı bir iyilik mertebesine en azından bunu söyleyeyim yani ahirette de işine yarayacak bir iyilik mertebesine ulaşamayacağını efendim bilmiş olalım. Bu kadarla söyleyip geçelim. Tabii bu kadar basit bir tartışma değil o. Çok daha detayları var ama yeri burası değil. Bu ismi Şerif'in lütfuyla yani Melik isminin lütfuyla kendisine mülk ihsan edilmiş olan kişi Allah Teala'nın mülkün hakiki sahibi olarak mülkünde nasıl davrandığına bakıp kendisi de öyle davranmalı. Yani Allah bu mülkün sahibi. Peki nasıl davranıyor bu mülkte? Nasıl davranıyor? Hasisliğe kalkışmadığı gibi saçıp savurma yanlışına da düşmemeli. Yani şimdi birazcık e, doğayla... İlişkiniz varsa yani e, televizyon ekranından olsa e, öyle bile olsa yani bir belgesel izleyerek vesaire. Yani şimdi bir elma ağacının bir kapasitesi var değil mi? Her yaprağın altından bir elma çıkmıyor, fışkırmıyor. Onun işte kuralları var, bakımını yapmanız lazım, beslemeniz lazım. İşte uygun toprağa ekmeniz lazım, uygun bir iklim, uygun bir yer seçmeniz lazım. E, ve diğer ihtiyaçlarını karşılamanız lazım. O zaman ondan elde edeceğiniz maksimum bir verimlilik var. Yani Cenab-ı Hak böyle ben bu sene insanlara kızdım, bu köy halkı çok günahkar, çok isyan ettiler. E, hiçbir e, meyve ağacı meyve vermeyecek bu köyde demiyor. Demiyor ama böyle... Ee, i̇şte siz sadece namaz kıldığınız için de sizin böyle bütün e, ağaçlarınız meyvelerle dolup taşmıyor, e, hasiste davranmıyor. Arkadaşlar saçıp savurma da yapmıyor. Mülkün asıl sahibinin yüce Allah olduğunu bilip bu melik isminin kendisinde tecelli ettiği kişi insanların mülklerine göre değerlendirmemelidir. Yani çünkü bu insanların sahip olduklarının e, onlarda emanet olduğunu. Kendisi de bilmelidir yani bu şu demek değil arkadaşlar yani zengini hor görün işte aman bu, bu da ne kendini ne sanıyor efendim e, hepsi Allah'ın emaneti bunların demeyelim. Tabii ki onun da bir çalışması var bir gayreti var ve bu topluma faydalı olan tarafları var ama arkadaşlar o mülkün sahip yani o zenginliğin sahibi olduğu için de onu gözümüzde abartmayalım. Bunu demek istiyoruz yani yine her konuda olduğu gibi İslam ahlakının hemen hemen her bahsinde olduğu gibi arkadaşlar burada da dengenin öne çıktığını görüyoruz. Yani insanların çalışmalarını galiba mesela alim olmuş birisi e ne yapalım yani bu da kısmet Allah vermiş ona bu e, e, ilim emanet. Diyebilir miyiz değil mi? O insanın çalışması, tabii elbette ki Allah vermiş. Sadece çalışmakla alim olunmaz arkadaşlar. Bir zeka, bir kapasite, bir yetenek, bir e, analiz yeteneği, bir tahlil yeteneği, bir sentez kabiliyeti, sonuçlar üretebilme kabiliyeti olması gerekir. Ama o kabiliyetlerle sadece alim olunmuyor, çalışması da gerekir kişinin. İnsanların çalışmalarını, gayretlerini takdir edip, ama elde ettikleri mülkler, makamlar, titirler e, sebebiyle onları onlarda adeta tanrısal nitelikler e, görme hatasına da düşmemeliyiz. Tam ortada olmalıyız yani. E, makamlara saygı duyarız. Ama biliriz ki bu makamlar da Allah'tandır, Allah vergisidir. Ee, o etiketler, o servetler, o güzellikler e, hepsi hayra kullanıldığı zaman Allah'ın razı olduğu şekilde insanlığın hayrına kullanıldığı zaman asıl saygıyı hak edecektir. Asıl kalıcı hale ancak o zaman gelecektir. Bu Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım başta kendimiz için. İnsanları mülklerine göre değerlendirmemeli, bütün bunlara ilaveten Melik isminin tecellisi olarak yeryüzünde herhangi bir işi yönetme mevkinde olan kişi o işin her safhasına tam olarak hakim ve sahip olmalıdır. Yani Cenab-ı Hak işte düşünün bu mülkünde ne kadar varlık varsa işte tek hücrelilerden hatta hücrenin içindeki o artık bizim isimlerini bile bilmediğimiz unsurlardan e, koza, kocaman evrene kadar arkadaşlar bu kozmik evrene kadar her bir varlığın yerini fonksiyonunu ne iş göreceğini efendim ne zaman bozulacağını e, sistemin e, nasıl işlediğini nasıl biliyorsa arkadaşlar kendisi bir işi yönetme mevkine gelen kişi yani diyelim ki bir restoranınız var işte ocakların nasıl çalıştığını e, efendim ne bileyim malzemenin niteliğini e, işte o ustalığın Yerini, önemini, servisin yerini, önemini, işte diyelim kalabalık günlerde nasıl yönetileceğini, daha sakin günlerin nasıl önceden bilinip ona göre israf etmeden bir ön hazırlık yapılacağını, ben de sanki restoran işletmişim gibi efendim yani hangi işi yapıyorsak onun bütün detaylarına Vakıf, vakıf olması lazım, malik yani işinin sahibi olması lazım. Anlatabildim mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu çocuk yetiştirmek için de böyledir, misafiri ağırlamak için de böyledir, kendi bedenimizi yönetmek için de böyledir. Bu bedenin ne kadar yemeğe ihtiyacı var, ne kadar uykuya ihtiyacı var, ne zaman haddi aşmış oluyorum, ne zaman hakkını yemiş oluyorum ona göre onu idare etmesi lazım. Çoğu kez zafiyetten ve yetersizlikten kaynaklanan yönetim boşluğu yani o süreçleri takip edememekten... Takip edememe zafiyetinden kaynaklanan veyahut da işte öh, otorite eksikliğinden çünkü bir mülkün idaresi içinde bir otorite gerekir. E, yani yetersizlikten kaynaklanan yönetim boşluğu neye sebep olur arkadaşlar? Mülkün elden gitmesine sebep olur. E, dediğim gibi bunu herkes kendi beden mülkü için e, tekrar gözden geçirsin yeme içmenin ucunu kaçırdığında uykunun ucunu kaçırdığında eğlenmenin dinlenmenin vücudun hakkını vermenin bunların hepsinin ölçüsünü kaçırdığında veyahutta da ölçü, bunları ölçülü bir şekilde yürütecek irade gücünden ve disiplinden mahrum olduğunda beden mülkünde hasarlar görünmeye başlar. Sonuç olarak bu dünyada sahip olduğumuzu sandığımız her şey aslında bize emaneten verilmiş geçici bir dünyalıktan başka bir şey değildir. Biz ve bizim olduğunu varsaydığımız her şey tamamen Allah'a aittir. Bu hususta yanlışa düşmemek içinse onun mülkünde bir anlığına misafir bulunan yolcular olduğumuzu unutmamak gerekir. Bu açıdan arkadaşlar bana... Ee, tam tabii e, zoolojideki ismini bilmiyorum ama bataklık sineklerini anlatan bir yazı çok ilham vermiştir hayatım boyunca. Daha çok küçük yaşlarda okuduğumu hatırlıyorum e, o yazıyı. İşte bataklık sineği denen bir sinek türü e, ömrü bir günmüş sadece. E, Mesela o sinek türünde olsaydık biz, onlar o türün bireyleri olsaydık, diyelim ikindiye kadar yaşamış biri için ya tüh ya işte daha da yaşayabilirdi, daha genç sayılırdı diyoruz. Kuşluk vaktinde ölen birisi için ah ah yazık oldu, genç gitti dünyadan diyoruz değil mi? Ee, çok uzun yaşayan varlıklara mesela 2000 yıllık ağaçlar falan görmüştüm. Ee, efendim onlara göre biz insanların, 80-90 yıllık ömrü ne kadar kısa değil mi hatta anlatıldığına göre işte hikaye ama çok etkileyici o da Nuh Aleyhisselam zamanında birine demişler ki öyle bir gün gelecek ki insanların ömrü 80-90 yıl olacak işte bilemediğin 100 yıl olacak onlar yüzlerce yıl yaşamışlar Kur'an-ı Kerim'deki ifade de onu destekliyor bunu duyan kişi de demiş ki o kadar ömür için evde yapacaklar mı onlar demiş yani o ahir zamanda yüz yıl yaşayacak olanlar o kadarcık bir ömür için evde yapacaklar mı demiş dolayısıyla arkadaşlar bu mülk bu evren, bu e, tabii görebildiğimiz evrenin ne kadarına biz vakıfız bir de bunun göremediğimiz kısmı var. Bir de metafizik boyutu var. Arkadaşlar bütün e, kapsamıyla, bütün çağrışımlarıyla varlık alemi Allah'ın mülküdür. Biz onun mülkünde bir anlığına misafireten bulunuyoruz ve bu misafirlikte bize emaneten bir şeyler verilmiş. Maddi manevi yetenekler, imkanlar verilmiş. Bu imkanlarla... Ee, bu imkanları nasıl kullanırsak o mülkte ebediyen huzur içinde yaşayacağımız, nasıl kullanırsak da ebedi hayatımızı mahvedeceğimiz önceden bildirilmiş. Çünkü kanunsuz suç olmaz. İşte akıllı insan e, kendine, e, kalbine, e, efendim niyetlerine, düşüncelerine, ruhunun en karakterinin en derin noktalarına hakim olan, Malik olan, bütün imkanlarına malik olan ve bunları kendi menfaati için, tırnak içinde yani dünyevi ve uhrevi e, menfaati için akıllıca kullanan kişidir. Böylece Melik ismini e, kısaca da olsa okumuş olduk arkadaşlar. Bundan çok daha detaylısını, çok daha derinini e, sizlerin üretmenizi, ulaşmanızı, onları kendi varlık aleminizde e, efendim var etmenizi temenni ediyorum. Allah'a emanet olun.